Elhamdülillahilledi hedana لهذا ma kunnal nehtediyel evlana hedana Allah ma teufiqi ve acı samii illa billaha lekad jayet rabbina bilhaq sallu ala rasulina muhammad allahum salli alaih sallu ala tabibi kulubina muhammad allahum sallu ala şafiii zlubina muhammad allahum salli ala ala nevi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 Radyodaki kardeşlerle konuştum. Hatırlarsanız e, hapishaneden de bir mektubumda ima etmiş idim. Bu enstrümanlı e, ilahilerin konmaması, e, çalınmaması, dinlenmemesi hususunda e, eskiden beri şeyim var. E, tembihlerim var, uyarlarım var ama tabii bir yayın yönetimi olarak her şeye de müdahale edemiyorum. Ancak istişare ediyorum. Onlar da sağ olsunlar e, dediler madem sen bu kadar bu işte e, harissin, düşkünsün, e, cemaatlerinde bu hususta e, talebi vardır, e, biz de buna rahat edeceğiz dediler. Şimdi inşallah bundan sonra böyle e, müzik aletleriyle olan ilahiler kalmıyor. Kur'an-ı Kerim tilavetleri artacak, sohbetler artacak, enstrümansız ilahiler bizim okuduklarımız, işte bürdeler vesaire, aşırı şerifler geri kalan vakitlerde sohbetler bunlar artacak ve böylece bu radyonun, Lale Gül efemin 88.4'ün hayrı artacak bereketi artacak, tesiri ve hidayeti Hı. artacak, her yere ulaşacak inşallah sizde artık bunu tam otursunlar e, haftaya da inşallah 7 Şubat'ta Ahmet Yesevi Derneği'nde ben sohbette bulunacağım oradan da radyo zaten size canlı yayın veriyor orada da insanlarla karşımızda yani gördüğümüz cemaatle de hasbihal ederiz bu konuyu tekrar gündeme getirip artık bu kanal ne olmuş oluyor medrese oluyor tekke oluyor, cami oluyor efendim sohbet yeri oluyor oluyor da oluyor bütün bereketler bununla toplanıyor bu sefer artık bahaneniz kalmadı yani ben işte millete duyuracağım da işte müzik aleti çalıyor diye duyuramıyorum da falan bak bahaneniz kalmadı. Ben size bahane bırakmayacağım. Siz de Allah'a karşı bir özür artık açıklayamazsınız. Herkes seferber olacak. Bunun çeken yerde radyo olarak çekmeyen yerlerde uydu adresiyle beraber dünyanın her yerine bu sohbetlerin ulaşması ve ulaştırılması için. Elden ne geliyorsa yaparsak vatanımız ve İslam aleminin kurtuluşuna vesile oluruz. Yoksa bakın kara bulutları görüyorsunuz, İslam alemi perişan halde, memleketler işgal altında, evet Müslümanlar yurtlarından macer durumda, Türkiye'de bir rahatlık varsa, bir biraz da olsa, tam diyemem, ama bir miktarda olsa bir ibadet hürriyeti, bir e, İslam'ın e, vazifelerini yerine getirebilme serbestliği varsa, bu bu sohbetlerin bereketiyledir, başka bir şeyle değildir. Bu eli sünnet ve cemaat hoca efendilerin, salih insanların, velilerin, Allah dostlarının, tarikat ehlinin, tasavvuf ehlinin hizmetleridir. Genel konuşuyorum, özel özele indirmiyorum. Hepsinin hakkı var, payı var. Allah hepsinden razı olsun. Bu kadar sapık, selefi, vahabi, şii, efendim mezhepsiz adam hoca bozuntu arasında yani çok az insan bu hizmeti görüyor ve bu tehlikeleri göze alıyor. Ve bu hususta bir bedel ödüyor ama niyetinde sizlere de bu ilimler ulaşıyor. Ama siz de şimdi bütün insanlara bunu ulaştıracaksınız. Bundan sonra radyodan artık yok enstrüman çaldı, yok müzik aleti falan duymayacaksınız. Bunu herkese yayın, bu müjdeyi, bu haberi verin. Artık herkes evinde, ocağında her vakit, her saat dinleyebilir inşallah. Efendim nereye geldik? Dersi bir 46. farz.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 Tekebbür, kibirlenmek, büyüklenmek, hava atmak, çalım satmak, efendim insanın e, kendisini üstün görmesi, başkalarına karşı iftihar etmesi e, bu var. İnsanın fıtratında var, bünyesinde var. E, efendim. Hayvanlarda bile görüyorsunuz tavus kuşunun kabarmasını, bilmem horozun diklenmesini, atın efendim, e, hareketlerini yani bu mahlukatta var.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 Ee, nefsinde, özünde, benliğinde mevcuttur. Allah-u Teala bizim bundan muhafazasın en büyük bela ne diyor ee, efendim bir hadis-i şerifte la اَدْخُلُوا لِجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِسْعَالِ لَرَّرَةٍ مِنْ zerre kadar, toz kadar, mikrop kadar, gözle seçilemeyecek kadar kibir kalbinde barındıran cennete giremez. Ne demek cennete giremez yani? Müslümansa girer.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 Hesabımız tartışmalı olsun. Ne ne lüzumu var bunların be kardeşim ya? Ne lüzum var kendini üstün görme? Ne vasfımız var üstün görecek ya? Başımız belli, sonumuz belli. Bu hususta Allahu Teala Teccaret Hazretleri ne buyuruyor? Kas Kasas suresinin 82. ayet-i kerimesinde daru'l ahiretu o ahiret yurdu var ya. Bunu nereden sonra anlatıyor? Kasas suresinin başında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 ...fahişenin birini bulup şikayetçi yapıyorsun... ...müşteki yapıyorsun... ...ve bunlar hala da yaşanıyor işte... bizim başımıza gelen olayda da... ...akıl mantık dışı iftiralar var... ...akıl mantık dışı yani... ...belgesiz, bilgisiz, delilsiz... ...Efendi buyurduğu gibi... ...astarsız bir iş yani hiç... ...ama dünya kurulduğundan beri... ...hak ve batıl mücadelesi... ...devam ediyor... ...haset, fesat, kıskançlık, ulu... ...kibir, tekeffür... ...bunlar bazı iç şeyler... Yani çekişmeler de oluyor, kıskananlar birbirinin ayağını kaydırmak için efendim haset yüzünden bu iftiralar atılıyor. Buna da Kur'an-ı Kerim'de fesat deniyor, yani bozgunculuk manasına. E, kavminin ileri gelenleri, mübarek insanları Karun'a e, nasihat ederken ne demişlerdi? İzalele uku <Sessizlik> mu şımarma, hadi aşma.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 ahirete götür. Ve la Yeryüzünde fesat, bozgun, fitne çıkarmak, kargaşa çıkarmayı çıkarma, arama. İnnelaha la yurbül Allah fesat çıkaranları sevmez. Ya peygamber iftira atıyorsun. Alime iftira atıyorsun. Bir Müslüman'a iftira atıyorsun. Onun itibarını bozmak için onun hakkında ispat yapıyorsun.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 Nasıl bir gemine dünya işte Çok nasihat ettiler ona, dünyadan nasibini unutma, işte efendim bir kefenle gideceksin, kefenin cebi yok, daha ne desinler adamlar. Kavmi böyle vazetti etti ama olmadı. Şimdi bu karun meselesi de uzun bir derstir. Tabii onu özel bir ders olarak yapmak lazım. Şimdi bu 46. farzın mevzusu ne? Büyüklenmeyi terk et yani büyüklenmemek, yani kibirden uzak kalmak, Allah'ımızın bize farzı. Bu ayet-i de ne buyuruyor şimdi? Tilke darul ahiretu. Ahiret yurdu var ya, o ulaşılması zor olan, o cennet var ya, o kıymetli büyük yer. Nece aluha biz o ahiret yurdunu kime vereceğiz? İllediğine la yuriduna uluen fil ardi ve la fesada. Yeryüzünde yücelik yani Firavun gibi ve fesat yani Karun gibi bozgunculuk istemeyenlere tahsis edeceğiz. Bu çok acayip bir ayettir. Çok önemli bir ad-i kerimedir. Hatta tefsirlerde gördüğüm nesebi tefsirinde de gördüm. Rulben tefsirinde de var. Hz. Ali Efendimiz'den Allahu teala ne buyuruyor? Bu ad-i kerimenin tefsirinden okuyorum. Bir adam diyor, takunyasının kayışının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 Ya ne maliledir ne saliledir Beyim ululuk kemaliledir demiş şair Malla yaşla Elbiseyle kumaşla Yani üstünlük olmaz Bu ayıp bir şey utanılacak bir şey aslında ama Neyse bizim milletin gibi Malla arabayla şunla bunla üstünlük sağlamak çalışıyor Cahilliklerinden dolayı Halbuki ululuk imanla itikatla salih amelle takva ile Allah katında en değerliniz En çok haramdan sakınanınızdır Ve bunu bilen azdır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 onun için ne diyor Az Efendimiz? Adam diyor ayakkabımın bağı felancanınkinden kaliteli olsa yani de ona karşı bir üstünlük orada bir hava atabilir miyim düşüncesiyle bu ayete girer diyor. Yani cennete giremez demek istiyor. Bunlar çok önemli meselelerdir. Allah Celle'de tasavvufun maksadı ne kardeşim? Tarikatların maksadı ne esasen? Ama şimdi tabi tasavvuf adı kalmış, tarikatın adı kalmışsa o başka adam mürşit diye geçinir. Adamıza da kendi hava atmaya marak. Allah adamı değil. O başka. Ona bağlanan, ona intisap eden kendi de elak olur yani. Bu, bu Allah adamlarına bağlanırsan onlar senin nefsini kırarlar. Yine Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu teala, ilmin kapısı kendisi biliyorsunuz emirul müminin oldu, halife oldu, devlet reisi oldu ama sokaklarda, pazarlarda, çarşılarda gezerken ne yapardı? Tek başına gezerdi. Hazreti Ali farkı bu tabii. Tevazu da ileridir. Yani ilmin üstünlüğü zaten tevazu da üstünlüğünü getiriyor. İnsan ne kadar alim olsa o kadar e, kendini tanır. Rabbini tanır, kendini tanır yani. Tabii cahillik havalandırır insanı. E, buğday mesela başa ederler. Ne kadar doluysa o kadar eğik oluyor. Ne kadar boşsa o kadar havada dik oluyor. Yani onun için böyle e, ne bil kalas gibi diyeyim, kereste gibi böyle e, böbürlene şişe kabara gezenlerle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 Aa ben ilahiyatta profum, dekanım, doçum. Ondan sonra hava atmak, televizyonlar. İlim bu değil ki. Sen ne kadar mütevazisin? Ne kadar efendim haramdan sakınıyorsun? Ne kadar Rabbine yakınsın? Ya, buna bakmak lazım. Hazreti Ali Efendi ne yapıyor? Valiyken ee, yol kaybedenleri kendi yol gösteriyor. Yani valilerken halife ya İslam devleti daha Irak küfede paytahtı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 Manava pazara geziyor, geçiyor. Kur'an'ı açıyor. Ayeti gösteriyor. Hangi ayeti gösteriyor? Bu şimdi okuduğum Kasas suresinde ayetini gösteriyor. Tilket darul ahireti naj'alha lillezina la yuriduna uluban fil ard. Ve la fesada. Biz yeryüzünde yükseklik istemeyen, bozgunculuk yapmak istemeyenlere cenneti vereceğiz. Yani ne diyor? Nezele tadilatu adi fi ahli al adli ve tevazu'un min al-awlad ve ahli al-muqdara min sa'ir al-nase. Bu hati diyor, vali olduğu halde, yönetici olduğu halde, amir olduğu halde, şerefli, izzetli eşraftan olduğu halde adalet yapan, haksızlık yapmayan, gücü kötüye kullanmayan, boyun kıran, tevazu gösteren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 halife sayılıyor. Dört büyük halifenin devamı sayılıyor. Hazreti Ömer Efendimiz torlu büyük ve zat. Vefat edene kadar bu ayeti kerimeyi okudu durdu. Okudu durdu. Bu, bu şimdi okudum muayet. Ruhunu teslim edene kadar bu ayeti tekrar ede ede. Hani dersi ya son nefese kelime-i şehadetle ala illallah diye diye ölmüş. Ha ne mutlu, mübarek adam falan diyoruz ya. Ömer İbn Abdülaziz de bu ayetle ruhunu teslim etti. Neden? Halife oldu ya iki sene mübarek. Yahu iki senede dünyaya adalet doldurdu yahu.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 ...üzerindeki şeyi çıkarttılar, gömleği kirli. O zaman cariyesine kızdılar. Dediler ya sen bu koca halife mübarek adamı... ...ne biçim gezdiriyorsun insan bir... E, ...temiz bakar yani bu niye böyle üstünden çıkarttık şimdi... ...cenazesinin üzerinde elbise kirli. Cariyesine dedi. ya dedi bir tane daha yoktu ki dedi. Onu çıkaralım da onu giysin. Mecbur aynı şeyi giyip duruyordu dedi yani. Ara sıra da bir yıkıyor hemen giyiniyor Çünkü... Yükseklik istemeyen, fesat istemeyen tabi halifede olunca biraz kibir gelme makamı olduğu için kendini erite erite erite iki senede vefat etti mübarek. Her gün bu ahli okul ve son nefeste bu ayetle ruhunu teslim etti. Efendim, bunlara dikkat etmek lazım. Herkesin kendine göre bak takunya'nın kayışı ne demek? Ayakkabının bağı demek. Herkesin kendine göre bir hava attığı ortam var yani. Sen illaki ben halife değilim, ben vali değilim, ben başkomiser değilim, emniyet müdürü değilim deme şimdi.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 Bize ne ya? Biz üstünlüğümüzü takva ile <gülüyor> ilimle amelle ikhlasisle gösterelim ya. Yoksa benim arabam şu, benim markam şu, benim evendim ee, kumaşım şu. He. Yakışır mı Müslüman'a ya bunlar? <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Biz kendisi bir, bir fil, koyun sağardı ya. Merkebe binerdi. Mesela at, at varken merkebe bilir mi? Şerbinet, bir nevi düşükluk sayar. Toplum. Ama Efendim sallallahu aleyhi ve sellem niye merkebe binerdi? Tevazu için. onu da kölenin biri davet yapsa icabet eder. Senin ne, ne ekmeğin var ya beni çağıracak ne yemeğin var? Haşa der mi ya? Çocuğun biri kolundan tutsa efendim giderdi o çocukla git, götürdüğü yere kadar giderdi işini görme. Birisi çağırsa bu, bize gel lep be, buyur derdi cevap verirdi yüzünü dönerdi. En büyük sünnetlerinden biri biliyorsunuz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapardı?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 Rabbim beni topraktan yarattı. Efendim, to benim anam toprak. Yine gireceğim yer toprak. E insan e, anasına karşı hava atar mı? Doğuran anası. Atar işte. Bizim bazı millet var. Doğuran anasını da beğenmiyor ya. İşte insan da toprak annesini beğenecek. Toprağın durumu meydanda basılan, çiğnenen, tükürülen, e, affedersin gazayı hacet yapılan, üstüne her pislik atılan, yine de gül veren. Değil mi? Fekünen arı Liam butfi kebabın fe verdemem betu mektubatta geçiyor. Toprak ol ki sen de gül bitçin. Gül mermerde bitmiyor. Çok kaliteli pırıl pırıl parlıyor. Efendim, pırlantada bitmiyor işte. Altında bitmiyor. Toprak ol ki sende gül bitçin. Yani kevazulu ol. Toprağın üstünde gerçek şey, topraktır. Şu anda da toprak durumundayız. Bundan dolayı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 Niye kafirler toprak olaydık diye mahşerde isteyecek? Çünkü hayvanların toprak olduğunu görecekler. Cehenneme girmektense toprak olmayı yeğleyecekler. E şimdi yarın ahirette toprak olmayı yani hayvan dünyada hayvan olsaydım diye isteyecek durumlar var. Hem de ne zenginler, ne amirler, ne memurlar, dünyanın ne gavurları. Hayvan olmayı isteyecek yani. Dünyada hayvan olaydım diyecek. Bu adamın şu andaki havası, cakası bana ne ya? Kaç milyon dolar parası varmış bana ne? Onun için Evliyaullah bu işi anladılar. Bizim Mevla, olduğumuz konuma Mevla getirir. Kutupların kutbu, Büyük Gavs, Ebu Yezid el-Bestami, Kudüs Hazretleri, ne yaptı? Müritleriyle yoldan gelirken, bir köpek karşıda çıktı. Yolu da kaplamış, koca köpek kaplamış derken, o zaman biliyorsunuz, eski şeylerde, caddede, yollar dar. Eski e, şeylerde, vilayetlerde. Orada köpek durunca, o da ona müritlerine de dokundurmadı. Köpek durdu, o dur. Bir zaman durdular böyle. Böyle duruyorlar. Hareket yok, kıpırtabak yok. Müritler diyor, ya, ya efendi hazretleri sen niye duruyorsun? Çek, çekelim şunu kenara. O köpek bana ne dedi biliyor musunuz? Biz bilmiyoruz efendim. Bana dedi ki diyor, seni evliyanın reisi yapan Allah beni de bu kılığa soktu. Yani ne demek?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 İlle tecavüz saldırma hasta değil, adamın haysiyetini, şerefini rencide etmek, insanlara iftira etmek, günahları normal görmek, asla cennete insanı ulaştırmaz. Bunlar şeytanın karıyla olur. Şeytanlar cehennemde, dünyadaki adamlarıyla birlikte aynı zincirde bağlı kalır. Onun için biz şu can bedendeyken, şu son nefesimizi vermeden hemen tevbe edip, hemen Allah'a yönelebiliriz. Böylece ne yapabiliriz?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 Dünya malında, mülkünde, makam, şöyle yerlere gelmişler. Bana ne? Çünkü neden? Biz bu filmin sonunu seyrettik. Onun için heyecanlanmıyoruz. hakim kim ka kazanacak? Kim kaybedecek? Yahudi mi kazanacak? Arapların durumunu olacak. Müslümanlar ne olacak? Bu Yahudi, efendim, Hristiyan alemi şöyle güçlü bir. Bizi ezecekler, bitirdiler. Korkma kardeşim ya. Güzel son. Haramlardan sakınanlar ne olacak? Ha, Suriye, perişan oldu. Yandı, yıkıldı. Müslümanlar şehit oldu ama kazandılar hala şehit oluyorlar gazi oluyorlar kazanıyorlar çünkü akıbet kimlerin olacak haramlardan sakınanların olacak ölsek de kalsak da ahirette cennet müttakilerin olacak İnşallah biz de müttefilerden olursak cennet bize de nasip olacak yine allah Teala ne buyuruyor ve la temşifil arzu meraha yeryüzünde ferahla neşatla kendini beğenerek gezme Dokman hekimde ol ona söylüyor bunu. İnne gelen tehrikalar yere ne kadar sağlam bassan ses çıkartsan toprağı yaramazsın. Elen ne kadar uzansan havalansan kibirlensen şişsen kabarsan dağların boyuna yetişemezsin. Onun için terbiyesizlik etme. Velad insanlara efendim yüzünü yanağını eğme bükme insanlara karşı kibir gösterip de insanlara beğenmeyecek hareketler yapma. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sellemle buyuruyor. "Mente azame nefsühu ihtale bi mishdilik ya Allahu taala ve ali ghadban." Kim kendini büyük görür? Yürürken havalı yürür. Yani bazı insanların yürüme şekilleri de bir acayip böyle kafa dayı, işte hemen ne bileyim bir zengin yürüyüşü biçim. Şey, herkesin bir şekli var işte. Kim böyle yaparsa Allah'a kavuştuğunda Allahü Allahu Teala kendisine öfkeli bulacaktır. Allah'a öfkeli bulmak ne demek? Helal buldun gittin ya. Muhammed bin Vasi Hazretleri Teala çok büyük bir e, zattır. Tabiinden olacak. baktı ki oğlu böyle havalı havalı yürüyor. Hemen oğlu çağırdı. Sen kimsin dedi? Senin annen var ya dedi. Anneni dedi 200 lira hemen satın aldım. Yani demek cariyeden doğma.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 Bunlar eee evliyaullah'ın alimlerin tembihleri, uyarıları çocuklarına çocuklarına Sahabe-i Kiram'dan İbn Abbas Hazretleri, Radiyallahu Teala anlatıyor. Ben Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellemle beraber bir gün e, yürürken bir yere geldi. Kainatın efendisi Sallallahu Teala aleyhi orada durdu. Tam orada durduğu yerde ne buyurdu biliyor musunuz? Beyne varulun niyete bakdiru fial Aleyburdun <gülüyor> Hasanun yanzuru atfi misbil nezaru idh khushubi fi hada al makan wa raita janjalu ilayami kıyamet Tam durduğu yer Allah Allah Resulullah sallallahu aleyhi her yer konuşuyor her yer gözüküyor Bura var ya dedi şu durduğum yer evet Burada bir adam vardı Hangi ümmetten kaç sene evvel Cenab-ı Hakk Allah şey gördü Şu durduğum yerde bir adam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 Entaresini uzun bırakmış yerden sürüyor derler ya arkasından doğru geliyor o da kibir alametidir onun için entarilerimizi yani biz de ben hep entari giyiyorum siz efendim neyse şalvar giyin pantol giyiyorsunuz keşke pantol da giymeyin pantol dar ama işte bol giyin Giyerken de yine ne yapmamak lazım o topukları geçmemek lazım çünkü hadis-i topuklardan aşağı kalan ateştedir buyuruluyor Tabii bu kibir için olursa böyledir tamam anlıyorum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 Rabbim bu kibir hiç sevmiyor. El kibriyavi dahi böyle azamet Büyüklük benim kaftanımdır, ululuk benim cümbemdir, kisbemdir. Yani büyüklük, ululuk, azamet, izzet, ceburut, kahariyet, bütün bunlar ancak bana ağıst şeyler. Bana yakışır. Femen nazanî bir şey minuma el kaydufi nari ve laubali. Kim büyüklük taslama, ululuk büyüklük, kibir, azamet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 o tevazüyi biraz sürdür be kardeşim, sürdür. Rabbine karşı sadece namazla mı Allah'ın zorundasın? Şimdi de Allah'ın zorundayız. Her zaman Allah'ın zorundayız. Allah, Allah bize haddimize bilmeye muvaffak eylesin. Amin. Amin. Evet kardeşler. Ya haftaya perşembe saat 8'de 7 Şubat inşallah saat 8'de Ahmet Yesevi Derneği'nde Halit Caddesi'nde canlı kanlı inşallah yani kendim orada hazır bulunarak e, sohbeti birlikte yapacağız. Ondan sonra da diğer günleri size söyleyeceğim. Yani canlı sohbet ne zaman orada olacak? Radyodan ne zaman devam edecek? İlanları yapacağız. Bundan sonra da inşallah radyonun bu yeni yayın usulünü tebrik ediyorum. Enstrümansız müzik aleti olmadan efendim, ayetlerle, hadislerle, sohbetlerle e, tabii ki enstrümansız kasideler, ilahiler, hikmetli sözler Evliyaullah'ın buyruklarıyla Efendim devam edecek. E, çok hayırlı bir yayın hayatı olsun. Uzun ömürlü bir yayın hayatı nasip olsun. Her eve her ocağa her yere girsin. Bu Lale Gül Efendi sohbetler her yere ulaşsın. Evet. Allah Teala imkanlarımızı artırsın. Hidayetlerimizi evet. müjdade eylesin. Hepinizin dünya ahiretlerinizi mamur eylesin. Ne hacetiniz ne dileğiniz ne arzunuz kalbinizde ne muradınız şu sohbet saatinde içinizde tuttuysanız ne hay hayırlıysıyla hayırlıysa Allah Teala ihsan eylesin. Tamam. Amin diyen dilinizden har camdan azat edilsin. Amin. Bi hürmet Taha ve Ya sallallahu teala ala seyyidina Muhammed ve ala ali ve sahbihi sellem teslimen kesira. Velhamdülillahi rabbil âlemin.